hanımların bu kürtaj konularında ki, örneğin bir normal doğumda 40 günlük bir mesafe ibadete muaf olan, bu kürdaştan da geçerli midir? Yoksa kürtaj yapıldıktan sonra temizlenmesi halinde ibadetine başlayabilir mi? Yöneltelim inşallah. Ya Selamlarımızı iletiyoruz İstanbul'a efendim. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Evet değerli hocam, hmm. ikinci sorusundan başlayalım. Ya, kürtaj ya, yapıldığı ben, ben, ben, zaman... Ee, bu 40 günlük lohusalık döneminde aynı bu şekilde de idrak etmek gerekir mi? Şimdi kitaplarda anlatıldığına göre kadının e, karnı ameliyatla yarılsa ve hı hı. içindeki o cenin çıkarılsa yine de o kadın nifaslı sayılır. Yani lohusa sayılır. Hı hı. Onun için kürtaj yoluyla da olsa ama yani alınan o çocuk vücut hatları belirmiş ise o andan itibaren alınırsa o zaman lohusa sayılır. Ama vücut hatları az da olsa belirmemişse mesela bir parmağı veya ne bileyim işte bir elinin bir tarafı mesela belirmemişse hiç vücudunda bir belirginlik meydana gelmemişse. Bunun insan aslı insanın ana yapısı olduğuna dair bir şekillenme olmadan alınırsa o zaman lohusa sayılmaz özürlü sayılır o kan kesildikten sonra zaten e, ibadetlerine şey, başlar özürlü de olsa abdestini alır namazını kılar evet. ama dediğim gibi vücut hatları azıcık da olsa belirmeye başlamış ve insanın hı hı. ana maddesi olduğu belirmişse o zamandan sonra alındığı takdirde kadın loğusa sayılır. Evet ama zaten biz kürtajın da e, olmaması gereken bir şey olduğunu biliyoruz. Kürtajın da tabi ki İslam'a göre uygun olmadığını, caiz olmadığını söylemek lazım. Fakat diyelim ki kadın hamile e, ve çocuğun doğması halinde kadına e, sağlık açısından hayati bir tehlike... Ee, söz konusu olacaksa o zaman aldırılabilir ve aldırılmasında sakınca olmaz. Evet.